Ağuzzu biledihi min Şeytanı Rajiims. ve nesla'inuhu ve ve min şurur ve an la la abduhu Amma ba'd. Fainna astahlel hadisi Kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. İmam Berbihari rahimeullah'ın Şerhu Sunne kitabında 89. maddede kalmıştık. Şöyle diyor. Cennet, cehennem, arş, kürsi, levh yani levh-i mahfuz, Kalem ve sur dışında Allah'ın fani kıldığı her şey son bulur. Bu sayılanlar ise asla son bulmazlar. Sonra Allah kıyamet günü öldükleri hal üzere mahlukatı yeniden diriltir. Onları dilediği gibi hesaba çeker. Onlardan bir kısmı cennete ve diğer bir kısmı ise cehenneme girer. Kalıcı olmak üzere yaratılmamış olan diğer mahlukata toprak olun denilir. Evet, cennet, cehennem, arş, kürsi, levh-i mahfuz ve kalem. Yani kaderlerin yazıldığı kalem. Ve sur. Bunlar fani olmazlar. Yani Allah'ın bunları baki kılması sebebiyle baki kalırlar. Cennet, cehennem hakkında, arş hakkında, kürsi hakkında, levh hakkında bunlar... Naslarda açık, sabit. Yalnız kalem ve surun e, fani olmayacaklarıyla ilgili ben nas bilmiyorum. Yani şeyler açık. Onun dışındakiler e, naslarda açık zaten. E, evet. Sonra Allah Teala kıyamet günü insanları, mahlukatı öldükleri hal üzere yeniden diriltir. Yani bütün mahlukat hayat sahibi olan bütün mahlukat e, diriltilirler. Allah Azze ve Celle onları dilediği şekilde hesaba çeker. Bunlardan bir kısmı cennete, bir kısmı cenneme girer. Ve cennetlik veya cennemlik olmaları söz konusu olmayan, teklif altında olmayanlara da e, toprak olun denilir. 60. Kıyamet gününde oğulları yırtıcı hayvanlar, haşerat, karıncalar ve bütün mahlukat arasında kısas olacağına Allah azze ve celle'nin onların bazısından alıp diğerlerine vereceğine yani hakları vereceğine cennetliklerin hakkını cehennemliklerden ve cehennemliklerin hakkını cennetliklerden alacağına cennetliklerin birbirlerinden ve cehennemliklerin de birbirlerinden haklarını alacaklarına iman edilir. Evet bu din günü, hesap günü Kıst Adalet Günü. Yani e, bu Adalet Günü'nde Ademoğullarının kendi arasında mümin ile kafiriyle birbirleri üzerinde hakkı olan herkesten bu haklar alınacak. Yine hayvanlar, Buhari'de Müslim'de geldiği üzere boynuzlu koç, boynuzsuz koçtan e, kısas olarak hakkını verilmedikçe yani boynuzsuz olan dan hakkını alacak. Bu kadar net bir şekilde ifade edilmiştir. Yani toprak olacak canlılar dahi bu şekilde haklarını birbirine e, vermedikçe e, toprak olmayacaklar. Cennetlikler, cehennemlikler yurtlarına birbirlerinden haklar ödenmedikçe e, yurtlarına varamayacaklar. 61 Amel Allah'a halis kılınmalıdır. Yani amelde ihlas şarttır. Mülk Suresinin 2. ayetinde bildirildiği gibi hanginizin daha güzel amel edeceğini sınamak üzere Allah e, bunun için yarattığını bildiriyor. Yani ölümü ve hayatı. E, buradaki en güzel amel ifadesini Huday bin İyaz Rahimullah, en güzeliyle kast edilen hem ihlaslı olması ameli hem de doğru olmasıdır demiştir. Yani ihlaslı olması amellerin sadece Allah Azze ve Celle'nin rızası için yapılması, doğru olması da sünnete uygun bir şekilde yapılmasıdır demiştir. Ameller Allah Azze ve Celle'ye halis kılınmadıkça geçerli olmayacağına dair pek çok mütevatir naslar gelmiştir. Mesela Kehf Suresinin 103 eee Kef suresindeki birkaç tane ayet de var da sondaki ayetler özellikle bunun gibi pek çok ayet var. Yine kutsi hadislerde gelmiştir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın nebel hadislerinde gelmiştir. bu hadislerde Allah azze ve celle kendisinin vecihiyle beraber, kendisinin rızasıyla beraber başka bir şeyin murad edildiği amelleri eee ne murad edilmişse onlara bırakacağını hükmetmiştir. Yani sadece kendisine halis kılınmış amelleri kabul edeceğini bizlere bildirmiştir. Bu sebeple bu itikadın meselelerindendir. Yani amellerin halis kılınması itikadi meselelerdendir. Ee, bu sebeple akide ve menhece dair bu eserinde bu maddeyi zikrediyor müellif. 62 Allah'ın kazasına razı olunur. Allah'ın hükmüne karşı sabredilir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduklarına iman edilir. Hayrıyla ve şerriyle, tatlısıyla ve acısıyla Allah'ın takdir ettiklerinin tümüne iman edilir. Allah kullarının ne yapacaklarını ve hangi istikamete doğru gittiklerini bilir. Onlar Allah'ın ilminden kaçıp kurtulamazlar. Ne yerlerde ne de göklerde Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. Bil ki sana takdir edilen şaşmayacaktır ve sana takdir edilmeyen sana isabet etmeyecektir. Allah ile birlikte başka bir yaratıcı yoktur. Evet, bu madde de daha sonra da tekrar edecek ama belki önce de geçti. Kadere, imanla ilgili bazı ufak ayrıntılara giriyor müellif. Allah'ın kazası karşısında, Allah'ın takdiri, hükümleri karşısında kullara düşen şey razı olmak. Allah'ın hükmüne karşı sabretmek. Aleyhine bir durum varsa, bir musibet gelmişse, zorluk, sıkıntı isabet etmişse bunlara sabretmek. E, gerekli bildiriliyor. Allah Azze ve Celle'nin buyurduklarına iman edilir. Hayrıyla ve şerriyle, tatlısıyla ve acısıyla. Yani hayır ya da şer olsun. Her şey Allah'ın takdiriyledir. Böylece Allah'ın takdir ettiklerinin tümüne iman edilir. Allah'ın ilim sıfatına yine vurgu yapılıyor. Kulların ne yapacaklarını Allah Azze ve Celle bilir. Hangi istikamete gideceklerini ezelden. Bilicidir. Fakat Allah Azze ve Celle kendi bildiğiyle kullarını sorumlu tutmuyor. Bu sebeple bizi imtihan alemine gönderiyor ki bu imtihan alemi, yani bizim dünyaya gelişimiz Allah Azze ve Celle'nin bizim ne yapacağımızı öğrenmesi için değildir. Allah Azze ve Celle zaten herkesin ne yapacağını biliyor, neyi tercih edeceğini biliyor. Ezelde hükmettiği o yazının tıpkı Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi gerçekleşeceğini bizim fiillerimizi ispat etmemiz içindir. Yani kendi aleyhimize hüccetin e, sabit olması içindir. Yani bizim yaratılışımızın sebebi budur. Yoksa Allah Azze ve Celle bilmiyor değil, biliyor. Fakat kendi bildiğiyle bizi sorumlu tutmuyor. Yani istese o nurundan saçtığı zaman, işte nurdan isabet edenler cennetlik, nurdan isabet etmeyenler cennetlik der onları cehenneme, hiç dünyaya imtihana göndermeden, diğerlerini de cennete dilediği gibi hükmederdi. Yaratan odur, takdir eden odur, mülk onundur, cebbar olan odur. Fakat Allah Azze ve Celle işte kendi bildiğiyle, yani onun adaletinin kemalindendir bu. Kendi bildiğiyle bizleri sorumlu tutmuyor. Yani biz bilmiyoruz. Ya Rabbi sen bizi şayet imtihanla baş başa bıraksaydın biz belki cennetlik olacaktık. Yani böyle bir iddiaya Mahal kalmasın diye Allah Azze ve Celle bizleri dünya yurduna göndermiştir ki e, imtihan olalım. Bu imtihanın neticesinde Allah Azze ve Celle'nin o ilminde, ezeli ilminde takdir ettiği, yani tayin ettiği şeyi biz kendimiz gerçekleştirmiş olalım. Yani bu ne demek? Biz dünyada hayrı veya şerri tercih etme konusunda, salih olanla talih olanı tercih etmek konusunda, Hidayet üzere olanla sapıklık olanı tercih etmek hususunda tamamen serbesttir. Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle, Allah Azze ve Celle dilemiş ve bizi serbest bırakmış bu konuda. İster hayrı seç, ister şerri seç. Hayrı seçersen, istikameti seçersen sana şu şu var, batılı, sapıklığı tercih edersen de sana bunlar var diyor. Bu konuda tamamen serbestiz. Yani Allah Azze ve Celle bizleri, işte sapan kimse zorla sapmış değil, hidayet bulan kimse zorla hidayet bulmuş değil. Yani Allah Azze ve Celle böyle bir zorlukta bırakmıyor. Ama yarattığı esnada kimin neyi tercih edecek olduğunu yaratan hiç bilmez mi? O biliyor, bizim neyi tercih edeceğimizi biliyor dünyada. Biz bilmiyoruz ama. Yani biz bir imtihanla karşılaştığımız zaman, e, kulluğun mükellefiyetlerini ilgendiren bir imtihanla karşılaştığımız zaman biz neyi tercih edeceğiz? Biz bilmiyoruz ama Allah biliyor. Allah kendi bildiğiyle sorumlu tutmuyor. Sen de bil diyor bize yani. Sen de bil. Sen böyle bir imtihanla karşılaştığında sen işte hidayeti tercih edeceksin. Veya sen işte, e, sapıklığı, dalaleti tercih edeceksin. Bunu bize bildirmemiş. Yani Allah Azze ve Celle ezelde ne yazdığını mahlukatından gizlemiştir. Levh-i mahfuzunda, e, kendi katında saklıyor bunu. Buna rağmen Allah Azze ve Celle'nin rahmeti geniştir. O yazdığı kitapta rahmetim gazabımı yendi. Diğer lafzında gazabımı geçti şeklinde. Kutsi hadiste gibi Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Diğer bazı rivayetlerde geldiği üzere Allah Azze ve Celle rahmetini yüz kısma ayırdı. Bunlardan bir tanesini, bu yüz, yüzde birini yani, yeryüzü ahalisine taksim etti, yeryüzüne yaydı. Bu rahmet sayesindedir ki, işte at, hayvan, yavrusunu ezmemek için sakınır. Yani hayvanların dahi birbirlerine şefkati, merhameti, bu sebepledir diyor. Allah Azze ve Celle'nin o yüzde bir rahmetini yeryüzüne yaymaz sebebiyle. 99'unu ise iman eden kullarına kıyamet gününe ayırmıştır. İman eden kullarına rahmeti ne demek? Şu demek. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı biz mesela bizi hani serbest bıraktı ya dünyada hayırlı ya da şerili ameller konusunda serbest bıraktı. Biz de hayırlı amelleri işledik. Bütün hayırlı amelleri işledik. Sayalım. İman ettik, tevhid'i gerçekleştirdik, hayırlı salamelleri işledik, günahlara bulaşmadık. Böyle varsayalım. Mükemmel bir şekilde kulluk yapmış olsak dahi Allah azze ve celle'nin nimetleriyle tartıldığı zaman bu iyiliklerin hiçbiri kalmayacak diye bildiriliyor hadiste. Yani bu nimetler o iyilikleri götürecek. Yani biz salih amellerimizle imanımızla Allah Azze ve Celle'ye karşı hak sahibi olamayacağız. Çünkü bunların imkanını da veren zaten Allah Azze ve Celle, nimetleri veren Allah Azze ve Celle, bunlarla tartıldığı zaman bu nimetler bunların hepsini götürecek. Dolayısıyla cennete girer, Allah Azze ve Celle'nin o geniş rahmetiyle girecektir. Onun fazlalığıyla, lütfuyla girecektir. Kaldı ki onun o geniş rahmeti, tevhidi bozmamış, Olmak şartıyla Allah Azze ve Celle herhangi bir şeyi ortak koşmamış olma şartıyla büyük günahların tamamını dahi işlese bir kul bu Allah'a zarar vermez. E, büyük günahların tamamını işlese ama şirk koşmamış olsa Allah Azze ve Celle bunu dahi affedebileceğinin mesajını vermiştir. Yani onun rahmeti böylesine geniştir. Diğer bir rivayette geldiği gibi Şayet e, kullar, kafirler Allah Azze ve Celle'nin katında olan bu rahmeti e, bilselerdi, cennetten ümitlerini kesmezlerdi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine mümin de Allah Azze ve Celle'nin katındaki azabı bilseydi, ondan asla emin olmazdı diye geliyor. Yani korkuyla ümidin mutlaka denge üzere olması gerektiği, yani biz esasında amellerimizle cennetlik veya amellerimizle cehennemlik olmuyoruz. Neyle oluyoruz? Amellerimiz Allah Azze ve Celle'nin bize rahmetiyle muamele etmesine vesiledir. Kötü amellerimiz Allah Azze ve Celle'nin bize gazap etmesine vesiledir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan gelen riva etti. ölmeyi Allah'tan daha çok seven kimse yoktur. Bu sebeple kendisini övmüştür. Allah'tan daha gayretli bir şey de yoktur. Ve diğer bir rivayette Allah'tan daha gayretli bir kimse de yoktur. Yani kıskanç bir kimse yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kıskançlığı sebebiyle fuhşiyatı haram kılmıştır. Allah'tan daha çok, Müslim'deki rivayette, Müslim'de geliyor bu ziyade, Allah'tan daha çok mazereti seven kimse yoktur. Bu sebeple kitabı indirmiş ve rasuller göndermiştir. Yani dilese kitap göndermez, Rasuller göndermez, e, fıtratla herkesi bununla şey yapardı. Bu ne demek? Kitap indi ki, kitapla hucet ikame olduğu gibi hadise dikkat edin. Allah'tan daha çok mazereti seven kimse yoktur. Buna bağlantılı olarak söylüyor. Bu cehaletin mazeret olduğunu açıkça gösteren bir nastır. Kitabı göndermiştir. Neden? Nasıl bir mazeret bu? Kitabın ulaşmadığı kimseler için mazerettir. Rasuller göndermiştir. Rasulün ulaşmadığı kimseler için mazerettir. Yani Rasulün beyanının, kitabın beyanının içeriğinin ulaşmadığı kimseler için bir rahmettir. Şimdi kişi Müslüman oluyor, kitaba iman ediyor, Rasule iman ediyor ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu her şeyin ayrıntısını biliyor. Mesela düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında da böyleydi bu. Kitap iniyor yani ayet iniyor. Daha sonra onu neshede hükmünü kaldıran başka bir ayet iniyor. Şimdi ilk indiği sırada, ilk hüküm indiği sırada bazı kimseler uzak diyarlardan geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işliyorlar, kavimlerine dönüyorlar ve kavimlerine bunu tebliğ ediyorlardı. Veya hadisten de aynı şekilde o anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne emretmiş, neye yasaklamışsa bunu istiyor ve kavimlerine böylece tebliğ ediyorlardı. Aradan bir zaman geçiyor, sonra bu hüküm nesk ediliyor. Basit bir örnek, yani buradaki cehaletin ile ilgili e, müşahhas bir örnek verelim. Mut'a biliyorsunuz e, bir zaman helal kılınmıştı. Yani kadınlara mut'a yapmak, geçici nikah kılınmak yani. Bir dönem helal kılınmıştı. Bir kısım sahabiler bunları işitti. Yani bunun helal kılındığını öğrendiler, kavimlerine de böyle bildirdiler ve bununla amel ediyorlar. Sonra bir dönem geçiyor ki birkaç ay veya birkaç sene sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklıyor, bu kalktı. Nes kolundu, yasaklandı muta, kıyamet gününe kadar artık yasaktır diye bu bildirildi. Şimdi bu bildirinin, ikinci bildirinin, yasaklayan bildirinin ulaşmadığı kimselere onların halen daha muta yapıyor olması bir mazeret oluyor. İşte kitabın ve Rasulün gönderilmesindeki mazeretlik, Allah Azze ve Celle'nin buradaki mazereti sevmesi bu sebepledir. Sen bir hadis okursun, sahih bir hadis okursun fakat o esasında nesk veya tahsis edilmiş, takip edilmiş bir şeydir. Sen o hadise dayanarak amel edersin, Allah Azze ve Celle o hadisle amel ettiğin için sana ecir verir. Diğer neskeden hadis veya nas sana ulaşmamıştır. Bununla da amel eden ecir kazanır. Neskeden e, nassa uyarak o ameli terk eden kişi de hadise uyduğu için, Allah Resulüne icabet ettiği için o da ecir kazanır. O yapmadığında ecir kazanır, bu yaptığında ecir kazanır. Allah'ın rahmetinden bu. Allah'ın mazereti sevmesinden. Ama... Bu nas ulaşmış olmasına rağmen halen daha işte nesk olanla tahsis edilmiş, taklit edilmiş olan nasla amel ediyorsa işte problemler buradan çıkar. Yani ilim ulaştıktan sonra böyle bir şey söz konusu değildir. Ama ilmin ulaşmadığı kimseleri Allah Azze ve Celle mazur görecektir. Bu da çok açık, çok net bir şekilde Bukhari ve Müslim'in rivayetlerinde Estağfurullah bu ziyade Müslim'de dedim. Müslim'deki bu hadiste Allah Azze ve Celle'nin mazereti sevmesi, cehaleti yani ilmin ulaşmamasını mazeret kılması konusunda çok açıktır ki Nisa suresindeki 153. ayet miydi? Nisa'daki e, 156 ya 153. O da aynı şeyi, o ayette aynı şeyi, aynı manayı ifade ediyor. Evet, Allah'ın ne yerde, ne köklerde e, bilmediği bir şey yoktur. Sana takdir edilen şaşmayacaktır ve sana takdir edilmeyen sana isabet etmeyecektir. Bu kadere imanda e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine özellikle öğrettiği kişi buna iman etmedikçe imanı geçerli olmaz diye üstüne vurgu yaparak belirttiği bir esas Zeyd bin Sabit Radyalent'den e, Ubey bin Karp ve daha başka sahabilerden e, Ali bin Ebi Talp gelmiştir bu hadis yani nedir bu? sana takdir edilen şey şaşmayacak bunu böyle bilmen gerekir yani ezelde yazılmış olan şey kevni olan takdirden bahsediliyor burada sana yazılan şey mutlaka başına gelecek Zenginlik mi? Allah sana zenginlik yazdıysa, insanlar ve cinler bir araya gelip toplansa o zenginliği senden salamazlar. Allah bir şeyin sana ulaşmasını dilemişse, insanlar ve cinler bir araya gelse onu senden salamazlar. Hayır ya da şer. Takdir edilen neyse böyledir. Kişi bu şekilde iman etmedikçe, Allah'a iman etmiş olmaz diye bildiriliyor hadis-i şerifte. Bahsettiğim sabilerin aktardıkları hadiste. Bu sebeple kadere imanın bu cüzü oldukça önemli bir cüz. Kişi buna iman etmedikçe iman etmiş olmaz. İmanı geçersizdir. Allah'ın yazdığı şey başına mutlaka gelecek. Onun yazmadığı da asla sen başına gelmeyecek. Allah'ın sana takdir etmediği bir şeyi, bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler, engel sana ulaştırmaya çalışsalar bunu yapamazlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha 6-7 yaşlarında bir çocuk iken İbn Abbas radıyallahu anh'ın kulağından tutup, ''Ey genç, sana söyleyecekler mi iyi belli?'' diyerek, verdiği öğütte daha 7-8 yaşlarındaki bir çocuğa yapılan bir nasihat yani aklı yeni ermeye başlayan bir çocuğa öğretilmesi gereken şeylerdenmiş demek ki bu o i̇bn hadisinde işte nerede bulunursan Allah'tan kork bir isteğin olduğu zaman Allah'tan iste diye başlayan hadiste ifade ettiği şeylerdendir bu söylediğim işte kalem kıyamet gününe kadar olacak her şeyi yazmıştır ve defter kurumuştur e, bir ki bütün insanlar ve cinler bir araya gelse, Allah'ın takdir etmediği bir şey sana ulaştırmaya kalksalar bunu yapamazlar. E, bunun tam zıttı da böyle. Bütün insanlar ve cinler e, bir araya gelse, Allah'ın sana takdir ettiği bir şeyi senden engelleyemezler diye. E, daha demek ki bilinçlerin yeni oluşmaya başladığı çocuklara dahi öğretilmesi gereken bir şeyken bu maalesef e, ileri, olgun yaşlara gelmiş insanlar dahi hayatları boyunca e, hep bu esasdan gafil bir şekilde yaşamakta. Olan olaylarda Allah Azze ve Celle'nin takdirinin rolünü unutmakta. Rızık endişesi çekmekte veya e, başına bir musibet geldiğinde Allah'a isyan yolunu tutarak o musibetten kurtulabileceğini sanılmakta. E, fakirliğe uğradıysa o fakirlikten kurtulmayı Allah'a isyan ederek sağlayabileceğini düşünüyor. Yani Allah'ın sana yazdığı bir şey sen Allah'a isyan ederek başından deve demezsin. Başından ne gelecekse, takdir edilirse o gelecek. Bundan kurtuluşun yok. O halde Allah'a itaat et. Başına gelen her neyse sen Allah'a itaat halindeyken, ona sabrederken gelsin. Veya ona şükrederken gelsin bizim mükellefiyetimiz burada bu. Yani kevni bir takdir vardır. Kevni olarak takdir edilenler öyle ya da böyle bizim başımıza gelecek. Yani evin yanacaksa öyle ya da böyle yanacak. Ama şer'i takdirle ilgili bizim mesuliyetimiz var. Ya sabretmesin feryad fikan edersin, isyan edersin, mahluka şikayet edersin Allah'a. Hatta kadere lanet edersin. Ne olur? günahkar olursun. Başına gelen şey aynıdır. Veyahut da sabredersin. Bu da Allah'tandır. Allah'tan e, sabır sabrederek e, ondan daha hayırlısını talep ediyorum diye Allah'a yönelirsin. Başına gelen aynı şeydir. Ama bundan dolayı ise Allah'a itaatkar bir kul olarak bu musibeti karşılamış olursun. Zenginlik de böyledir. Allah'ın sana vereceği bir lütuf da böyledir. Allah sana beklemediğin bir yerden bir para bir lütuf dünyevi imkan nasip eder sen bunda insanların paylarını görürsün de Allah azze ve celle'nin sana bunu takdir ettiğini unutursun Allah'a şükrünü unutursun bununla keyfi yolunda dünya lüksleri dünya zevkleri yolunda harcamada bulunursun Allah için ondaki hakları görmezsin Allah'a şükretmezsin Başına gelen aynıdır, zenginlik babında aynıdır. Fakat birisi bunu günahkarlıkla karşılarken, diğeri Allah'a itaatkarlıkla karşılar. Yani bunlar asla hatırımızdan, kalbimizden çıkmaması gereken bir şey. Daha ilk anlarda çocuklara üretilmesi gereken ve hayat boyunca unutulmaması gereken şeylerdendir. Allah ile birlikte başka bir yaratıcı yoktur sözüyle de, Kadere iman meselesinin Allah Azze ve Celle'nin rububiyet sıfatıyla, özellikle yaratma sıfatıyla ne kadar bağlantılı olduğuna vurgu yapıyor. Kadere iman derslerinde veya rububiyet tevhid derslerinde her ikisinde de bunu detaylı olarak işledik. Yani kader meselesi rububiyetle alakalıdır, yaratma sıfatıyla alakalıdır. Kulların fiillerini yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Biz fiillerimizin yaratıcısı değiliz. Hayır ya da şer. Mesela bir kimse zina ettiğinde o fiilin yaratıcısı Allah'tır. Bize düşen sadece dilemektir. Hayrı dilemek veya şerri dilemek. Ama fiillerin yaratıcısı Allah'tır. Yani hidayet eden Allah'tır. Saptıran Allah'tır. Fakat hidayeti dilemek veya saptırılmayı dilemek kulun e, iradesine bırakılmış. Allah böyle dilemiş. Biz de hidayet dileriz veya e, sapıkla dileriz. Bu dileme bize aittir. Tercih. Tercih bize aittir. Ama fiilin yaratısı Allah'tır. Yani sen sapıkla dilersin ama onu bir türlü beceremezsin. Hayrı dilersin ama onu bir türlü beceremezsin. Allah nasip etmez. Yani o fiil yaratısı Allah. Buna rağmen kişi bunu kalbinin azmi olarak ne kadar kökleştirdiyse, mesela e, batıl bir fiil işlemeyi çok arzu eder ama imkansızlık sebebi yani Allah takdir etmediği için o fiili işleyemez. Fakat aynı işlemiş gibi günahını alır. Neden? Çünkü kalbinin fiili o. imkansızlıktan dolayı yapamadı. Günaha murad etti, diledi ama sonra tevbe etti Allah korkusundan dolayı. İmkansızlıktan dolayı değil. O günahı işleyebilecekti. İmkanı vardı buna. Fakat sırf Allah korkusundan dolayı ya Rabbi ben senin katındakileri diliyorum. Ve bunu terk ediyorum dedi. Allah'tan sakındı ve böyle terk etti. Bundan dolayı ecir vardır. Günahı önceden dilemiş olması buna zarar vermez. Ama dilemiş olmasından sonra imkansızlığı sebebiyle onu yapamazsa aynı onu işlemiş gibi, işlememiş olsa dahi işlemiş gibi onun günahı vardır. Hayır meselesinde de böyledir. Hayır yapmayı murad eder. Buna imkan bulamaz. İmkan bulamadığı için o hayrı işleyemez, yerine getiremez. Allah azze ve celle ona yapmış gibi bir iyilik işlemiş gibi ecir verir. Bir de yaparsa imkanı bulur da o fiili işlerse, hayrı işlerse 1 ile 700 derece arasında Allah'ın takdir edeceği dereceler, karşılıklar vardır diye bildiriliyor. 63. madde cenaze namazında 4 tekbir alınır. Bu Malik bin Enes, Süfyanes Sevri, Hasen bin Salih, Ahmet bin Anbel ve fakihlerin görüşüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle buyurmuştur diyor müellif. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan dört tekbirle cenaze namazı kıldırdığı, sabit olduğu gibi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan Bukhari ve Müslümin rivayet ettikleri hadiste Necaş'ı öldüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyurdu. Yani Necaş'ın öldüğünü duyurdu. Cemaati Musalla'ya çıkardı. Saf yaptılar. Onun üzerine 4 tekbir aldı. Hadisinde geçer. 9 tekbir almaya dair Elbani'nin Ahkamül Cenayizi'nde e, rivayetler zikredilmiştir. Sahabeden de uygulamalar vardır. Yani 4 tekbir veya 9 tekbir e, cenaze namazında böyle bir muayyerlik var. Burada müellif sanki sadece 4 tekbir alınır. Bununla sınırlı gibi zikretmiş. Fakat dokuz tekbir alınacağına alınabileceğine dair de rivayetler vardır. Yanılmıyorsa Bedir az sahabına mı dokuz tekbir ile kıldırmıştı. Yani bazı özel kimselere dokuz tekbirle kıldırdı. Sabit Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Evet, Allah izin verirse 64. madde ile bir sonraki derste devam edeceğiz. İnşallah evet. Yani konular daha önce de söylediğimiz gibi Şerhü sünne kitabında müellif Berbehar Raimullah tarafından belli bir düzen içerisinde belli bir sıralamayla tertip ile değil de dağınık bir şekilde ele alınmıştır. Yani bir yerde kaderden bahsediyor, sonra Allah azze ve celle'nin sıfatlarına geçiyor, sonra cennet cehennem, sonra tekrar kadere dönüyor. Bunun gibi farklı bir düzen var. Biz de bu düzen üzere gidiyoruz. Tıpkı Ahmet bin Ahmed Raymon'unlar Usulü sünne. Sünnet esasları zaten onun şerhidir bu. Usulü sünne kitabında işte 54 ve 55 madde izlikle derken belli bir tertip üzere değil de böyle dağınık serpiştirdiği gibi Berbehar Raymonullah da bu şekilde dağınık olarak meseleleri şerh etmiştir. Subhaneke Allah'ın ve hamdik ve eşhedenle ilahillahi tevhide kelâ şerikelek ve estağfuruke ve töbîlek.